teren Müslümanlar bir evvelki hafta Kur'an-ı Mucizü'l-Beya'nın insicam ve tertibi üzerinde durdu. Biz sözlerdeki düzgünlüğü, ahengi ölçülü olmayı ifade ederken ya bir musiki ahengi içinde deriz veya bir şiir havası edası içinde ifade edilmiş sözüyle maksadımızı dile getiririz. Kur'an-ı Kerim'in insicamı karşısında onun fevkalade tertibi karşısında bu mevzuda duyduğumuz şeyler ifade için diyoruz ki tertibinde öyle öylesine şiiri bir ahenk öylesine bir tertip var ki baştan aşağıya Kur'an-ı Kerim'i insan gözden geçirdiği zaman en kısa bir surede bu tertibi, bu insicamı gördüğü görebileceği gibi en uzun surede ve bütün Kur'an'da da bunu görmesi mümkündür. Meseleyi mücerret bırakmamak için size misal da arz ettim. Fatiha'daki insicamdan Fatiha'nın bütün Kur'an'ı hülasa etmesine ve Bakara'nın bütün Kur'an'a ayet olmasına, sure Bakare'nin Bakara'nın bütün Kur'an'a ay bir aynı olmasına, Bakara'dan sonra gelen uzun surelerin hurası halinde mücmel manalarının sure Bakare'de Bakara'da bulunmasına ve sonra diğer surelerde tafsil edilmesine az dahi olsa kısaca hep beraber bakmış olduk. mevzuların münasebetini, tespit için bir iki cümleyle arz ediyorum her defasında bir evvelki mevzu. Tertip yönüyle dahi insicam ahenk yönüyle dahi Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mucize olduğunu görüyoruz. Her ders bize Kur'an-ı Kerim hakkında bu ancak Allah'ın kelamıdır dedirtir. Beşer tarafından, beşer karihasının böyle bir şey meydana getirmesine imkan yoktur. Bu asla muhteriatı beşer olamaz. Hükmünü veriyoruz. Bu deste de Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber isin. Onun ifadesindeki saltanatı, beyanındaki zenginliği, 23 senede nazil olmasına rağmen sureler, ayetler, maktalar arasında birbirine zıt düşer, ters gelir hususların bulunmayışını bütün Kur'an'ı bu mevzuda gösterme imkanı olmadığı için sadece birkaç ayette misal vermek suretiyle göstermeyi düşünüyorum. Bir yönüyle Kur'an'ın mucizül beyan 23 senede ayrı ayrı şartlar, hadiseler, zamanlar, muhataplar nazarı itibarı alınarak nazil olduğu halde bir anda nazil olmuş gibi bir vahdet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Nesreden ayetle nesedilen ayet arasında dahi bir zıddiyet görmek mümkün değildir. Halbuki ayrı ayrı hüküm ifade ederler. Meseleleri beşere yavaş yavaş kabul ettirmek için Kur'an'ın çok üstün irşadkar edası bu mevzuda dahi öyle bir yol takip etmiştir ki daha evvel söylediği, verdiği hüküm biraz daha değişik. insan öyle hissettiği halde daha sonra verdiği ona muhalif görünüyor gibi olduğu halde İnsan verilen bu iki hüküm arasında dahi birbirini napsede bir durum görememektedir. Adeta virgülle birbirinden ayrılmış iki cümle gibidir. Mesela bir zamanlar beşer için mübah kılınan, mübah gibi görünen bazı hususlar daha sonra haram kılındığı zaman birbirinden öyle ayrılmıştır ki adeta cümlecikler halinde bir cümlenin parçacıkları halinde birbirinden ayrılmış bir havası edası içinde müşahede ederiz. Bunu da misalleriyle arz etmeye çalışacağım. Beyanın öylesine zengindir ki bir kısa cümleyle tek bir ayet ile mücelletler içinde ifade edebileceğimiz ahkamı habidir. Şiir dili başka bir dildir. Bir hususu arz edeceğim size yalnız dikkat ederseniz anlarsınız. Edebiyat dili ayrı bir dildir. Hukuk dili de tamamen başka bir dildir. Sanatlara ait diller ayrı bir dildir. Tıbba gitseniz, intisap etseniz size ilk defa hatta hocalar arasında dahi ayrılır. Bir terminoloji belletirler. Tıbbın dili ayrı bir dildir. Mühendislik diliyle tıptan bir şey anlamazsınız, tıp diliyle de mühendislikten bir şey anlamazsınız. Tedricen herkes okuduğu mektepte, intisap ettiği mektepte ilk defa okuyacağı fenlerin dillerine aşina olur. Ondan sonra okuyacağı fenleri rahatlıkla anlar. Okuduğu her şeyi anlamak herkes için mümkün olsaydı kahvelerde çok tabip bulurdunuz, çok mühendisler görürdünüz. Herkes eline kitabı rastgele alır, okur ve o sahada mütahsız olurdu. Halbuki böyle olmadığını görüyoruz. Finan Ali, hukuka ait meseleler beyan edilirken, mümkün olduğu kadar iltibaslardan kaçınılır. Meseleler oldukça vazı ve mufassal anlatılır. Bir insan birine bir yumruk vurduğu zaman... Bunun cezası şudur diye hüküm verilirken, bir insan birinin yüzüne tükürürken cezası budur diye ifade edilirken, bu çok vazı olmalıdır. İfadede küçük bir iltibas. Adamın yüzüne bir tokatın vurulacağı yerde kulağının kesilmesine amir gibi olur. Yüzüne tükürüleceği bir yerde yüzüne ak buyurun idrar atılması gibi bir şey ifade edilmiş olur. Bu mevzuda meseleler çok vazı olması iktiza eder inanale bu husus oldukça katı ve kurudur. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in eğer cezaya müteallik, eğer bugünkü manasıyla beşerin medeni hayatına müteallik meseleler vazettiğini görüyoruz. Mesela mirasa dair dahi kanunlar vazettiği zaman onun şiiri ahenkinden hiçbir şey kaybetmediğini görüyoruz. Aynı tatlılığı muhafaza ettiğini görüyoruz. Meseleler çok açık, bazı iltibasa meydan verilmemesiyle beraber. O kadar mücmel, o kadar hulaseten takdim edilmiştir ki, bir surenin bir tek ayeti içinde mirasa dair bütün meseleler anlatılmıştır. Bir tek ayet içinde mübalağa yapmıyorum. Nisa suresinden yeri geldiği zaman bu ayeti de okuyacağım. Mücelletlerle anlatılan... Matematiğin bütün kanunlarından istifade edilerek kitaplar meydana getirilen feraizi Kur'an-ı beyan bir sayfanın sadece yarısıyla, bir ayetiyle anlatmıştır. Hukuk, iltibas götürmeyen şeydir. Mirasa müteallik meseleler, iltibasa tahammül olmayan hususlardır. Fakat orada yine öyle şiirimsi, tatlı bir ahenk vardır ki kendi havasını da bozmamıştır. Bu meselelere küçük bir hukuk. Sadece bu ayet karşısında beşeri serfürü ettirecek, bu sadece ve sadece Allah kelamıdır dedirtecektir. İşte Kur'an'ın ayetlerinde zenginlik, Kur'an'ın ayetlerinde parlaklık ve saltanat, hakimiyet dediğim zaman bu manaları kastediyorum. Kur'an bedevi bir muhitte nazil oldu zuhur etti, Allah'tan tecelli etti. Muhit bedeviydi. Bunların bütün marifetleri, dağarçıklarındaki bütün sermayeleri edebiyat ve şiirdi. Bir iki hususa bilhassa dikkatinizi rica edeceğim. Edebiyatla iştigal edenler mümkün olursa Arap Fars filolojilerinde hocalara sorunuz. Cahiliye devrinin şairleri, Müslüman olmadan evvel yazdıkları şiirler, Müslüman olduktan sonra yazdıkları şiirlere nispeten daha parlak, daha tonlu, daha güçlüdür. Yani Hasan bin Sabit ki, Müslüman olduktan sonra ruhu Kudüs'e teyit edilmişti. Cahiliye devrine ait söylediği şiirlerde daha zenginlik, bir bahar edası görmek mümkündür. Fensaki büyük bir kadın ve güçlü bir şairdi. Destanı, bir destanı insanlığa ağlatacak kadar ruhlu, canlı idi. Cahiliye devrinde söylediği sözler, Müslüman olduktan sonra söylediği sözlerden daha parlak, daha canlı, daha cazip idi. Çünkü Müslümanlık, bedevi bir muhitte meydana geldi, zuhur etti. Ayrı terminoloji geldi, ayrı bir havayla geldi. Ayrı bir hayat talimiyle terbiyesiyle geldi, ayrı bir ayrı bir fert yapısı talimiyle geldi, ayrı bir aile yapısıyla geldi, ayrı bir cemiyet yapısıyla geldi. Tefekkürde, tasavvurda, düşüncede, tasdikte ayrı ayrı şeyler ortaya sürdü. Edebiyat birden bile bu meseleye hemen adapte olamadı. Hasan bin Sabit Cahiliye devrinde ayrı şeylerden bahsediyordu. Onun atını dile getirmesi ve anlatması çok mühim meseleydi, cahiliye şairinin nazarında. Devesinin çölde tahammülünü anlatması çok mühim meseleydi. Ama kıstaslar değer hükümleri değiştiğinde, ayrı değer hükmündeki şeyler insanların karşısına çıktığında, Hasan bin Sabit meseleye adepte olamadı. Artık karşısında Hasan bin Sabit'in deve yoktu, bir at yoktu. Kabilenin şerefi, izzeti, haysiyeti yoktu, Allah'ın izzeti vardı, Resulullah'ın izzeti vardı, Kur'an'ın izzeti vardı, müminlerin izzeti vardı. Bu meselelere adepte olup, bu meselelerin terminolojisini bulup, bunlara uyup, mutabakat edip, buna göre yeniden eski şiir gücünü kazanması birkaç asıra bağlıydı. Bunu aklınızın bir köşesine koyun, belki biraz karışık ama biraz da ben karıştırıyorum. Yepyeni bir dünya ile gelen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, fikirde, anlayışta, tasavvurda, hayatta, pratik hayatta, nazari hayatta, yepyeni bir dünya takdim etti insanlığa. Bu yepyeni bahar gibi bir dünyayı tanımak, buna tam vakıf olmak, bunun için kelimeler, ıslahlar bahsetmek ve sonra bunun edebiyatını geliştirmek, bu ancak meleklere mahsus bir şeydi. İşte onun içindir ki Hansa'nın, Hasan bin Sabit'in İslam devrinde söylediği sözleri daha sönük, daha sun'i buluyoruz. Edebiyatçılar öyle buluyorlar. Her şeye rağmen. Bunu aklınızın bir tarafına koyun. Ve sonra Kur'an-ı Muczü'l-Beyan'a bakın. İptida ile geliyor. Yeni zuhur ediyor. Değişik anlayışlar getiriyor. Çok değişik tasavvurlar getiriyor, yepyeni bir dünya kuruyor ama kurduğu bu dünyada kendi nüzul ettiği zaman tecelli ettiği zaman insanların içinde kendisini gösterdiği zaman büyük güçlü edebiyatçıların edebiyatta kendisine ayak uyduramamasına rağmen söz söylerken hakimiyetiyle geliyor, ihtişamıyla geliyor. Cahiliye Devri'nin ihtişamlı sözleri dahi onun yanında güneşi gören yıldızlar gibi sönüp gidiyor. O da aynen Cahiliye Devri şairinin bu yeni meselelere adepte olması mevzunda aynı şartlar, aynı kanunlarla karşı karşıyaydı. Ama Kur'an böylesine çocukluk durumuna düşmedi, sürçmedi, ekmeğe pepe demedi. O dosdoğru, iftida ile geldi ama meseleleri en müntehi şekilde takdim etti. Yepgeni doğdu, bir rüşeğimdi ama fakat çınarlar gibi muhteşem edasıyla kendisini beşere kabul ettirdi. Onun için Kur'an'ın getirdiği şeylere adepte olup ona göre yazı yazamayan, edebiyat ona göre parlak gösteremeyen bu dev şairler Kur'an'ın bu muhteşem edası ve havası karşısında bize geldiği serpuru ettiler. Bu iki mesele birden bir evvelki mesele cahiliye devrinin şairinin durumu bir de sonra Kur'an'ın muhteşem edası iki nokta olarak kafaya konmazsa arz edeceğim meseleler anlaşılmaz siz bunları kafanızda tutmaya çalışın ben asıl mevzu inşallah Allah'ın inayetiyle arz edeyim bu arz ettiğim hususlar mücerret meseleler değildir benim de pek çoklarınızın da bu vadide bedi zevkler olmamasına rağmen, bu işte çok derin, bulunmamış olmamıza rağmen, yine de Kur'an-ı Kerim'in bu husustaki derinliğinden bir iki misal arz etmeyi düşünüyorum. Kur'an öyle tonlu ve öylesine mübalasız, aynı hakikat, öylesine parlak, öylesine zengin ve Arap Yarımadası'nda yaşayan cezirede yaşayan çok şeyleri görmemiş o görmediği şeylerin tasvirini yapmadan uzak olan insanın anlayışının çok üstünde görülmedik bilinmediği şeylerin öylesine tasvirini yapıyor ki onların ağzının müslüğünü akıtıyor. Ve yine korkutucu meselelerin o denli tasvirini yapıyor ki insanın ödünü koparıyor insanı hüzne boğuyoruz. Kafirlerin durumunu tasvirden bir misal arz edeyim. Sure-i Nur'da bir tarafta, bir sayfada hemen Nur ayetini anlatıyor. İman sayesinde, kainatta mütecelli Allah'ın nurunu görme sayesinde, insan kalbinde, insan hissiyatında, ümitler halinde beliren Nur'un ala Nur hakikatini anlatıyor önce. İmanın insanın hayatına nasıl nur hüzmeleri gönderdiğini, nasıl insan hayatını aydınlattığını anlattıktan sonra hemen arka sayfada da kafirin zulümlü, zulümatlı hayatını, perde perde karanlıklı hayatını anlatıyor. Onun ümitsizliklerini, hayal kırıklıklarını, inkisarlarını ve küfrünün cehennem azabı kendisine çektirdiğini, Cennetin bütün nimetlerinden mahrumiyetin damla damla içine cehennemi karanlıklar damlattığını anlattığını tatlı bir edayla tasvir ediyoruz. Ederken de istareyi temsiliye suretinde bir kısım misaller irat buyuruyor. İşte ben bir ayet içinde anlatılan bu temsilden bir tanesini arz edeceğim. Valladine kafarû a'mâluhum keserâbin biqi'atin yahsabu adh-dhama'an ma'an hatta idha ja'a lam yajidu shay'an wa wajada Allahu 'indahu fawaffaha hisabahu wallahu Allah encamımızı hayırlı etsin Serap arkasında koşmadan bizler masum ve mahfuzuz bu Kur'an bir şeyi anlatıyorsun küf içine düşmüş bir insanın bocalayan hayatını, tasavvurlarını dile getiriyor. Dünyada mütemadiyen ümitler arkasından koşan, yarınımı iyi ederim diye koşan insanın perişan halini dile getiriyor. Ebed için yaratılan insanın ebedden ve ebedizattan başka hiçbir şeyle tatmin olamayacağını anlatıyor. Sahip olduğu her şeyin kaçıp gideceğini ve onu yalnız bırakacaklarını anlatıyorsun Hiçbir zaman arkasından koşup yakalayacağım diye davrandığı, gayret ettiği şeyleri elde edemeyeceğini anlatıyor. Bir gün böyle koşarken, dururken yorgun, bitkin, aç bir ilaç Mevla'nın gazabıyla ve hesapla karşı karşıya geleceğini anlatıyor. Ama bunu anlat, anlatırken nasıl anlatıyor? Bu çöl adamının anlayacağı bir şeydi. Zair yerlere nispeten çölde düz muhitte daha çok serap olur. Onun için kafiri, kafirin a'malini ve a'malini serap arkasından koşma şeklinde dile getiriyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابُ O küfredenlerin, esas içlerine dönemeyenlerin, kalbi hayatlarına inemeye ve derinleşemeyenlerin amelleri, işleri, yaptıkları şeyler serap gibidir. Serap, Güneşin şuaları altında, denizlerin, göllerin, çayların, timsallerinin geçtiği yollara, hususıyla asfaltlara aksetmesinden ibarettir. İnsan, karşıda bir göl görüyor gibi olur. Bir çay önünden çağlıyor, gidiyor gibi olur. Kafirin amal işte öyledir. يَحْزَبُهُ الزَّمْآنُ مَاً تَصْفِرَ bakın, Herhangi bir insan değil, Hususiyle susu susadı mı, su olmadığı bir yerde bile su görmeyi tahayyül eder. Su gördüğünü zanneder. İşte böylesine çölde, çöl tabiri de çok mühimdir. Düz bir arazide, suyun bulunmadığı bir yerde, bir kıade. Susuzluk, canına tak dediği zaman, canına tak dediği zaman, o serabın arkasından koşan gibidir. O susuz insan, içi yanan, ciğeri kavrulan insan, يَحْسَبُهُ an diyor, مَاًنًا Onu su zanneder. Hatta اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ şeyan. Onu nerede yakaladım derse, nerede yakaladım derse, yakalamadığıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu iş o kadar temadi edecektir ki, o kadar uzayıp gidecektir ki, Allah'ın huzuruna gaflet içinde çıkacağı ana kadar hep serap kovalayacaktır. Kovalayacaktır, kovalayacaktır. Lem yecidu şey'a. Hiçbir şey bulamayacaktır. Reşhasını bulamayacaktır. Değil öyle hayal ettiği, ümit ettiği büyük şeyleri elde etmek. Bütün hayallerinin hepsini birden yıkacak bir hadiseyle karşı karşıya kalacaktır. Bir şey bulamayacak ama vece'ta Allah 'indehu kendini yaratan, o çöle gönderen, kendini aramakla mükellef kılan Allah'ı hesap vermek üzere karşısında bulacaktır. Fıvfehu hesab, Allah da onun hesabını hemen tas tamam ifa edecek tecziye veya mükafat verecektir. Bu bedevinin anlayabileceği bir zevkte eda edilmiş bir şeydir. Siz gerisine bakın ki bedevi bunu anlamaz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bunun verilmesine imkan yoktur. Evka zulumatin fi bahrin luciyin yargashahu maucun min fawqihi. Yargashahu maucun min fawqihi, maucun min fawqihi, sehab zulumatun ba'daha fawqa ba'd. Yahutta onun misali küfredenlerin amellerinin misali, bunları anlamak istiyorsanız o şuna benzer. Avukazulumatinfi <gülüyor> bahrin, üst üste karanlıklar altında lüciğin derin bir denizde karanlıklar gibidir. Yagishahum <gülüyor> mevcun, mevcut dalga demektir. Esasen o karanlıklarda onu korkunç bir dal dalga kablayı verir. Min mevcün, o dalganın üstünde de ayrı bir dalga vardır. Bir altta dalga vardır, bir üstte dalga vardır. Bunları kafanıza iyi koyun. <gülüyor> Sahabu, min sahabun, üstünde de karanlık vardır. Kafirin halini tasvir ediyor. Bir büyük bu hususu dile getirirken, bu gözlükle, bu anlayışla, hayvanat alemini şu vaziyette gördüm, insanları şu vaziyette gördüm, Yavruları şu vaziyette gördüm, şu vahşet zare geldiğime bin pişman oldum. Fakat iman meseleyi değiştirdi der. İnsan gözünde iman gözlüğü olmazsa, kalbinde iman nuru olmazsa, kainata ve küreyi arza iman gözüyle iman nuruyla bakamazsa, göreceği şey bundan ibaret olacaktır. Altında kendisini tehdit eden korkunç bir dalga, o dalganın üstünde yine korkunç bir dalga, ve bütün bu dalgaların üstünde insanın canını gırtlağına getirecek karanlıklar, üst üste karanlıklar. Bu tasvir öyle bir tasvirdir ki Arap aklını köşesinden bile geçiremez. Eskiden, şimdi de görürüz, gemicilerin çoğu bilir bunu. Denizlerde en tehlikeli olan ölü dalgalardır. Şimal kutbuna giden gemiciler, katar katar gemiciler, pek azı muvaffak olmuşlardı kutba varmaya. Bu ölü dalgalar çoklarını yutmuştur, ölü dalgalar. Ama altına gittikten sonra da kurtulamamıştır çünkü altta da dalgalar vardır. Kızıl denizin kenarında veya hiç suyun bulunmadığı bir yerde Mekke'de, Medine'de bir insana bunu anlatmak çok zordur. O ne büyük bir deniz görmüştür. Ne de altta bir dalga, üstte bir dalga görmüştür. Ancak bu çok büyük denizlerde, Bahri Muhit'te, okyanuslarda, hususıyla açıklarda, İskandinavya açıklarında, Everest tepesi gibi dalgaların denizin altında yürüdüğü, görüldüğü gibi, bir o kadar dalganın da denizin üstünde yürüdüğü görülür. Korkunç bir mevç denizin altından gider. Kur'an anlatıyor. Üstünde de bir mevç vardır. Onun üstünde de karanlıklar vardır. Kafirin halini tasvir ediyor. Dünyası karanlıktır. Ölüme doğru gitmektedir adım adım. Fakat kabir karşısına sadefleşmiş insan kemikleriyle çıkmaktadır. Yılanların, akreplerin, çıyanların yuvası olarak çıkmaktadır. Ve kendi bütün evladı iyalinden kopuk haldedir. Maziden kopmuştur, istikbaldan kopmuştur, durduğu yer de kararsızdır. Yer he, her an onu yutmakla, onu tehdit etmektedir. Mazi onun için büyük bir mezar haline gelmiştir. İstikbal korkunç bir mezar halinde onu tehdit etmektedir. İşte kafirin bu durumunu Allah'tan kopuk, cemaatten kopuk, yakınlarından kopuk, ümitten kopuk, yok olmaya doğru giden kafirin halini tasvir ederken, altında korkunç bir dalga, üstünde de korkunç bir dalga ve onun üstünde mevce mevce karanlıklar bunun altında olduğunu ifade etmektedir. Hatta elini çıkarsa neredeyse o karanlıkta elini dahi göremeyecektir. Bu esrarlı mevzu böylesine derin anlatma ancak bu meseleleri İskandinavya açıklarını gören Vahri Muhit'teki derinlikleri bilen ve ancak bu asırda bilinen denizin altındaki dalgaları gören, üstündeki dalgaları gören, bu oradaki up uzun geçeler, up uzun bir mevsim hüküm ferm olan karanlıkları görenler, mevsimlik karanlıkları görenler ancak bunu dile getirebilir. Binaaleyh Kur'an-ı Müciz beyan Arap Yarımadası'nda bir dümmiye verilmesi imkansızdır. Tasvir, tasvirdeki tatlılık zenginlik ve insicam bunu reddetmektedir. Ben sadece bu mevzuda bu kadarını arz ediyor, efkarınıza havale ediyor, meseleyi derinleştirmeyi, araştırma yapmayı size bırakıyorum. Bu hususları arz ettiğim hususları çekirdekler halinde. Derinden derine tetkik ettiğiniz zaman çok ciddi araştırmaların yapıldığını görecek ve sizde Kur'an Allah'ın kelamıdır hükmüna varacaksınız. Allahu Teala ve Teccad Hazretleri kalbimizi Kur'an ve iman nuruyla tenvir buluşturdu. Yer yüzünü insanların istifadesine müheyya bir bahçe halinde insanlara takdim eden Allah'ın bu hususu anlatan ayetlerini görürüz. Yine çölde bu edada meseleyi ifade etmeye muhitin, şartların, materyalin müsait olmadığını, mümkün olmadığını düşünerek ayetlere baktığımız zaman katiyen kanaat getiririz ki bu ayetler göklerin ve yerin sahibi tarafından inzal ediliyor. Gökleri ve yeri bilen tarafından inzal ediliyor. Biz dün de Arap Yarımadası'nı biliyorduk, bugün de biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bu şeyleri Mekke'de görme imkan yoktur. Ama insan görebildiği kadarıyla bunlara sıçrayabilir. Bu Ege havzasının bağ ve bahçesini müşahede etmeyen, ormanlarını müşahede etmeyen, tarlalarını müşahede etmeyen, otunu, çayrını, yoncasını müşahede etmeyen, üzümünü, urmasını neyse varsa müşahede etmeyen bir insana Bağ bağ, bahçe, bahçe, ağaç, ağaç bunu anlatma imkanı yoktur. Kur'an-ı Beyan'ın bu mevzuda insanlara rızık olarak gönderdiği şeyleri minnet edası havası içinde anlatırken öyle bir tasviri vardır ki bu da köl insanının karihasından çıkması düşünülmeyecek kadar zengin, parlak, bahar edası içindedir. قال ينظر الإنسان إلى الطعام، الإنسان بكرة يجيش شيئاً صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقة، فأنبتنا فيها حباً وعينباً وقطباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهةً وأبا متاع لكم ولأدمكم. Mevla yaratıyor insanı. Sonra nankör insan nimetlerini anlatmak için en küçük teferruattan alıyor, en usul meselelere kadar, en köklü, en temel meselelere kadar tafsil ediyor, şerh ediyor. Bunlar karşısında dahi duygusuz, hissiz insan yerin dibine batmalı ve yok olmalı. İnsan bir kere kendisine gönderdiğimiz kabakı versin. Sebeplere vermesi, tabiata vermesi imkanı var mı? Bunu anlatıyorum öyle sene, sana. Enna sabbin elma sabba, hiç durmadan bir döküş yağmuru gökten döktük ki. Bir mevsim yağmur yağmasa ne olur? İşte bunu indirdik, yağdırdık sözüyle değil de bir döküş döktük ki sözüyle anlatıyoruz. Ya bir sene yağmur yağmayı verse? Ya bulutlar kaçı verse, buharlaşan deniz suları feza ıtlakın dışına çıkı verse, atmosferin dışına çıkı verse, siz yerden fışkıran bir damla su bulamazsınız. Yere düşecek bir damla yağmur da bulamazsınız. Sizin gibi hayvanlarınız, hayvanlarınız gibi otlarınız, her şey kupkuru hale gelecek. Çöl manzarası arz edecektir. Onun için bu büyük nimetini size bir döküş döktük ki sözüyle ile anlatıyoruz. Tüm mershakka kınalı ardışakka, sonra o kas katı yeri taş gibi toprak tabakasını ince narin filizlerle deli verdik, parça parça yarı verdik. O sert tabaka toprak tabakası taş tabakası çok ince dokunduğun zaman hemen kuruyacak yok olacak o narin filizler karşısında parça parça oldu yol verdi onlara işte böyle şak şak açı verdik sonra da fembetna fiha habban ve inaba otlar yeşillikler çemenler bitirdik zemini bir çemenzar haline getirdik ve sonra üzüm bağları hasil ettik eğerli çok iyi bilir çubuklarıyla, bağlarıyla, kütükleriyle üzümler hasil ettik. ve وَزَيْتُونًا Bir tarafta hayvanların hemen yiyeceğini, kuşların, tavukların, kazların hemen yiyeceklerini anlatmanın yanı başında insanı anlatıyoruz. Evelkisinde de öyle diyoruz. Ot bitirdik diyor, üzüm bitirdik. حَبْبًا diyor. Tohumları, taneleri bitirdik, neşr-i nema verdik. Ve ben diyoruz, öbür tarafta hayvanların yiyeceği yoncayı anlatıyoruz. Ve ben, ve ben, üzümler verdik ve yoncalar verdik. Ve hada'ika gulba, iç içe girmiş bahçeler verdik. Gölgesinde günlerce yürüyeceğiniz... Ağaçların uçları birbiriyle kol kola gelmiş, sarmaş dolaş olmuş bağlar ve bahçeler verdik. Dağında, deresinde, tepesinde yürüdüğünüz zaman, çamın çamla baş başa verdiğini, tasvir budur, çınarın çınarla baş başa verdiğini, kavakların halkayı zikirde harekete gelmiş, canlanır gibi baş başa verip sallandıklarını, görebileceğiniz iç içe bağlar ve bahçeler verdik. وَهَدَائِكَ غُلْبًا ve وَأَبَّا Bol bol meyveler verdik. Burada ayrıca bir kısım meyveleri saydıktan sonra umumi meyveleri söylüyor. demek ki umumi meyveleri söylüyoruz. Bugün var olan, yarın sizin aşılamanızda var olacak meyveleri verdik. Ve bir de eb verdik. Bugün belki bilemediğimiz fakat ileride siz yine aşılama suretiyle elde edeceğiniz Hayvanlarınız için gıda otlar verdik. Belki gübreler verdik. Gübre yapacağınız şeyler verdik. Onun için Hazreti Ömer Ebben kelimesinin tefsirinde insan çok az şeyi biliyor. Ben bunu bilemedim şeklinde bilemediğini itiraf etmiştir. Meta'an lekum ve leen'amikum Siz ve hayvanlarınız için bunlar bir metadır. Onlar bir metadan ibaret olan şu dünyada hayatlarını ancak bunlara dayanarak sürdürebilirler. İhsan ettiğimiz bu şeyler olmasa hem nebatatın hayatı sona erer, hem hayvanatın hayatı sona erer, hem de sizlerin hayatı sona erer. Demekleriyle, de yeryüzünü cennet bahçeleri gibi öylesine bir tasvir eder ki, öylesine anlatır ki, taşlarla örülmüş Mekke vadisinde yaşayan bir insanın bir bakıma ne bunu anlamasına ne de bunu anlatmasına imkan verilemez. Dün ve bugün en büyük mahsul hurma ve işte yetiştirdikleri karpuzdan niyardan ibaret olan Arap yarımadasının insanının bunları gerektiği gibi bu tatlı tasvir içinde anlatıldığı gibi bilmesine ve anlatmasına imkan ve ihtimal yoktur. İşte Kur'an'ın edasında böylesine zenginlik, böylesine parlaklık, böylesine cazibedar. dar, bahari bir keyfiyet vardır. Cenab-ı Hak bahar eda o Kur'an-ı beyanın manası ruhu ve nuruyla, sırrıyla, getirdiği semeratıyla kalplerimizi bahar eda eylesin inşaAllah-u Teala. Kalplerimize bir kalp baharı ihsan eylesin inşaAllah-u Teala. Tazanından bıktık bunun. Uyuşukluğundan, sönüklüğünden, yaprak dökümü mevsiminden, kalplerdeki yaprak dökümü mevsiminden bıktık Mevla'nın lütfuna dayandık rahmetiyle imdadımıza koşsun hazan mevsimini bahara çevirsin inşallah <gülüyor> Kur'an'ın bu hususu ifadede saltanat ve hakimiyetini söz söylediği zaman ben söz sultanıyım yanında taşatma atma baş yararsın ben konuştuğum en azından nezaketin icabı sus ve dinle. Edasıyla bize anlattığı şeyleri ben saltanat ve hakimiyet diyorum. Böyle dinledikten sonra bu kadime de size arz ettiğim diğer bir hususu bir cümleyle arz edeyim. Kur'an 23 senede nazil olmuş olmasına rağmen öyle ciddi bir vahdet arz eder ki onun ne arasında, ne maktaları arasında, fasılları, ayetleri arasında birbirini naks eden, birbirine zıt bir hususu görmek mümkün değildir. Bir vahdet vardır onda. Bir şiirin iki mısrağı gibi, bir hakikati anlatan bir cümle gibi, bir kaziye gibi, öyle bir saltanat, öyle bir vahdet, öyle bir tatlılık vardır onda. Bu 23 senelik zaman içinde insanları hakikatlara alıştırmak için bazen onların anlayışlarına mümaşat edilmiştir. Çocukların ayağıyla yürünmüştür. Az çok muhitin şartları nazar itibara alınmıştır. Fertlerin anlayışına göre yumuşak davranılmıştır. Daha sonra çok sağlam bünyeli, içtimai salaha kavuşmuş, mükemmel bir cemiyetin bünyesine ve anlayışına uygun sert, çetin ayetler nazil olmuştur. Fakat bu iki şey arasında en ufak bir zıddiyet görünmez. Adeta biri diğerinin hazırlayıcısı, temhitçisi, öbürü de öbürünün neticesi gibi karşımıza çıkar. Size hem bir tereddüdün cevabı olarak hem de bu meselemizin delili olarak bir tek meseleye ait peşi peşine nazil olan 3-4 ayeti arz etmek istiyorum. İçki mevzuunda ilk nasül olan ayet şudur. Ve min semaratin nahili vel a'nab tetekhuzuna minhu sakran ve hasana. Sadakallahu'l azim. Kur'an ne zaman dile getirirse insan sadakallahu'l azim diyesi gelir. Bunu ne biler nebisi demese bile. Bu bir tamül haline gelmese bile ne zaman okursa sözün doğrusunu Allah söylüyor, insanın içinden gelir bunu demek. Bir de Allah'ın size nimetlerinden birisi şudur diyor bu ayette. وَمِنْ سَمَرَاتِ nakhil <النَّخِيل> Hurma ağaçlarının semeresi. Yani her çeşit hurma Allah'ın nimetleridir size. وَالْاَعْنَابِ Üzüm bağlanın semeresi. تَتَّقِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا siz ondan sekir verici şeyler edinirsiniz istihsal edersiniz ve kan hasenen bir de güzel rızık elde edinirsiniz dikkat ediyor musunuz atıfla anlatıyor bir seker bir de rızkı hasen içkinin yasaklığına dair daha hiçbir şey gelmemiştir arkadan başka bir ayet geliyor bunu burada bırakayım münasebeti arz edeceğim sonra Vyesalun kâlil-ı Xmr ve-ı Maysır. Qul fihi ma ithm kâbir, ve manaf’ül-nas. Ve ithmuhuma akbar min naf’ihimah. Cudhuhullahu alaib. Sana içkiden kumardan sorarlar. De ki bunların günahı getireceği neften daha büyüktür. İnsanlara raci faydalarından daha büyük günahı vardır bunun ve menafı'u lin-nas ve ismuhuma ekberu <gülüyor> min nef'ihima gunahları nef'inden ferdin şahsi hayatına ailevi hayatına milletlerin devletlerin devlet ve millet hayatlarına nef'inden daha çoktur zararı bir de bu geliyor arkadan bir başka ayet ve la takrabu's-salate ve entum sukara hatta ta'lemu ma takulun sekir halinde yaklaşmayınız. Hayatın ruhundan anlıyoruz. Namaz bir miraçtır. Namaz kalbi hayatınızda derinleşme, Allah'a doğru yükselmedir. Namaz alemi emri aşma, alemi halkın üstüne çıkma, esma ve sıfat dairesi içinde seyr illallah, seyr fillah, seyr minallah havası içinde seyri sülukunu yapmadır. Namaz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın her fertin bu hayatında bir gölgesi olarak Allah'a yükselmesinin adıdır. Öyleyse aklınız başınızda olarak bu büyük kutsu ibadeti yapın. Bu miracı bu yükselmeyi fezayetlaka doğru füzeyle giderken aklınız başı, başınızda olarak yapın. Burada da insan bir şey anlıyor. Münasebetler arz edeceğim. Ve hemen dördüncü ayet nazil oluyor. Ya eyyühellezine amenûh اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ şeytan, فَاِجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَسَبَقَ اللّٰهُ Ey iman edenler, içki, kumar ve dikili taşlar neyse putlar, sizin fal oklarınız, bütün bunların hepsi min amel şeytan, şeytanın işidir. Şeytanın tesiri neticesindedir. İctimai hayatına becerin, Şeytan hakim olduğu devirlerden kalma, köhne şeylerdir. Kutlaştırılan şeylerdir. مِنْ Şeytan. الشَّيْطَانِ فَاِجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ Siz bunlardan iştinap edin. Sakının ki felaha eresiniz. Rüştü ere, Allah'ın makbul ibad durumuna gelesiniz. Siz şimdi münasebetlere bakın. Bu ayetler arasında Belki on sene fâsılayla birbirini takip eden bu ayetler arasında en küçük bir mübâyenetin olmadığını göreceksiniz. Belki yavaş yavaş içkinin katiyen kesilip atılacağı ufka doğru adım adım gidildiğini müşahede edeceksiniz. Birinci ayette hemen diyor ki, وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَلَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا Allah'ın size nimetidir. Hüzümler, hurmalar Allah'ın size nimetidir. İsterseniz onları başka şekilde yersiniz, Dane dane yutarsınız, İsterseniz kurutursunuz, pekmez yaparsınız, pestil yaparsınız. Bunlar rızkı hasendir. İsterseniz ondan sekir yaparsınız. Sizi sarhoş edecek şeyler imal edersiniz. Ki cahiliye devrinde bu yapılıyordu. Hristiyan yapıyordu, Yahudi yapıyordu, Arap yarımadasının cahiliye insanı yapıyordu. İçki yapıyorlardı. Fakat Kur'an, içkiye rızkı hasen demiyor. Bu da hoş, latif bir rızıktır demiyor. Belki içkiyi ayrı zikrediyor, arkasından rızkı hasen diyor. Demek ki içki rızkı hasen değil. Bu da hoş, latif bir rızıktır demiyor. Belki içkiyi ayrı zikrediyor, arkasından rızkı hasen diyor. Demek ki içki rızkı hasen değil. Allah'ın hoşuna giden bir rızık değil. Siz bugün onu yapadurun. Yapadurun ama o yine hoş değil. Hoş olan rızık, Başka şeylerdir. Başka şekilde onlardan istifadenizdir. Dikkat ediyorsanız bu ayetin hükmüsü sonra kaldırılsa bile bir tenakuz yoktur. Belki o gün için beşerin efkarına mümaşat vardır. Belki doğruyu açık söylememe vardır. O esnada doğrunun bir kısmını kapalı ifade vardır. Arkadan bir ayet geliyor. Katiyen kesip atmıyor daha. Ve yes'elûneke anil hamri vel meysir. <Sessizlik> قُلْ فِيهِمَا اِثْمُونَ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُوا Sana içkiden, kumardan soruyorlar. De ki içkide de, kumarda da esasen bir günah var. Bir isim var. İnsanın sırtında bir yük olacak husus var. Bir de insanlara menfaat var. Eğer buradaki en-nad kelimesindeki harfi tarihi Arapça bilenler bilir. Ah için alırsak bazı kimseler için fayda var. Yani içki imali yapan kimseler için fayda var. Tekel için zahiren fayda var. Aklı gözüne inmiş icali devlet için belki fayda var görünüyor. Ama haddi zatında bir vebal, bir günah, bir ağırlık var insanların yüzünden. Kesin atmamış, kesip atmamış meseleyi. Kesip atmamış ama insan iyi dikkat etse, ayetin ruhuna girse, içeğinin suratına inen tokatı da orada hissedecektir. Ama içmeyenler içmiyordu ama içenlerde vardı. Kıtsiyen yasak edilmediği kanatıyla hala içiyordu. Kısa müddet sonra وَلَا تَقْرَبُوا صَلَاتَ وَاَنْتُمْ yükârı ayettin altında Sekir halinde namaza yaklaşmayınız. Demek ki sarhoşluk etasen aklı başında olmama ki bu içkiyle oluyordu. Bu Allah bak makbul şey değil. Demek ki Mevla, huzuruna bu türlü gelmeyi kabul etmiyordu. Halbuki mümin her an Mevla'nın huzuruna gelme ihtiyacını duyuyordu. Havaya, suya, yemeğe ihtiyaç olduğu kadar Mevla'yı müte'alin huzurunda teneffüs etme ihtiyaç duyuyordu. Günde beş defa, on defa başını secdeye koyup deşarj olma lüzumunu hissediyordu. Allah ise Celle Celaluhu, benim huzurumda boşalmak için, manevi şeylerle dolmak için bu vaziyette bulunmayın istiyordu. Öyleyse aklı başında olan insanlar için bu zararlı şeyi terk etmek icap ediyordu. Ayet, derinlemesine kendisine bakıldığı zaman sonra uhkem bir kaziye halinde, bir fezleke halinde söyleyeceği en son ve kat'î hükmü ifade ediyor. Burada da meseleyi anlayıp bırakanlar olmuştu. Ama hala meselenin derinliğine içine girememiş hukuf veyda edememiş kimseler devam ediyorlardı. Bu kadar hazırladıktan fikirleri bu kadar yumuşattıktan ruhların içine bu kadar girdikten ve kendi etrafında bu kadar nurani bir hale hazır ettikten sonra kat'i hükmünü ifade ediyordu. Bu şeytanın işidir diyordu pisliktir diyordu. O kadar ki elbisenize bulaştığı zaman onu yıkama mecburiyetindesiniz diyordu. O kadar ki fakih bundan şunu anlayacaktır. Diyor ki içki içmiş bir insan ağzını yalamamış içkinin hala bulaşığı dudağında ve dilinde bulunuyorsa bir kaptan su içerse tıpkı ah buyurun köpek su içmiş gibi olur o kap berbat olur üç defa yıkamak lazım dedirtecektir. İçsin diyordu. Tabi o türlü kaşık da ağzına giriyorsa, çatal da giriyorsa, ağzına giren, bunun altına giren çatal kaşık tabağı da değiyorsa, onlar da üç defa yıkamıyorlarsa, o lokantada yemek yemek da haramdır. Çünkü pislikten sakınamazlar, ihtina edemezler. İşte bu hükmüyle geliyordu Kur'an-ı Kerim. Benim arzu şeyler pastılar. Riçsun diyordu peşteni bu. Öyleyse bu pislikten sakının da Allah'ın Kurtuluş ümit ediyorsanız, Allah nezdinde saadet, selamet ümit ediyorsanız, bundan iştinap edin diyor. Baştan buraya kadar, bu hususta peşi peşine nazil olan, on seneki uzun zaman içinde nazil olan bu ayetlerin, birbiriyle omuz omuza geldiğini, bizim vadilerimizdeki ağaçlar gibi, böyle anlattığı bağlar ve bahçeler gibi, Omuz omuza geldiğini, güzelliğe güzellik ilave ettiğini, maviye yeşil renkle indada koştuğunu, mora pembe renkle indada koştuğunu görüyoruz. Bir renk tatlılığı, bir ton tatlılığı, bir hava tatlılığı içinde mukaddes maksudun, mukaddes maklubun etrafında tatlı bir insicam meydana getirdiklerini müşahede ediyoruz. Buna Kur'an'ın bahseti diyoruz. 23 senede dahi nazil olsa elhamdülillahi rabbil alemin minel cinneti vel naz kul audu rabbil en sonundaki ayetle arasında böylesine şiiri bir vaktedir. Böylesine şiiri bir tatlılık, bir nizam bir imtizam müşahede edilmektedir. Cenab-ı Hak Kur'an'ın ulvi havası altına girmeye bizleri muvaffak kıldı. O her şey olarak bize yeter. tasavvurlarını başta plan halinde arz etmiştim. Dinleme, muziki ihtiyacını dahi onu dinlemekle bertaraf etme. Tatlı ses, tatlı söz dinleme, bu ihtiyacını dahi onunla bertaraf etme. Kendi cemaatini hiçbir şeye mozac bırakmama Kur'an-ı Kerim'e has bir keyfiyyettir. Cemaatinin elinden tutmuş, Derenin en derin yerinde, tebenin en yüksek zirvesinde, şahitasında daima cemaatiyle beraber olmuş. Yerin karında ve semaların en üstünde, sizlerin üstünde cemaatiyle beraber olmuş. Cemaatiyle beraber olmuş bütün ihtiyaçlarına cevap vermiş. Kimseye muhtaç bırakmamış. Bu derin, bu köklü hakikati ifade için Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, İbrani dilini öğrenmeye çalışan Hazreti Ömer'e, İbrani dilini öğrenip de Tevrat'ı anlamaya çalışan Hazreti Ömer'e kaşlarını çatmış onun, men etmişti. Kur'an-ı Kerim size yeter. Bir o kadar da tefsir olarak benim söylediğim sözler var, bunlar size yeter. Musa dahi gelseydi vallahi, bana tabi olmadan başka onun için yol yoktu, dediğini duyarız. Kur'an ümmeti Muhammed'e yeter. Ama her şeyine yeter çocuğunun eline bir kitap olarak verip, okutacağı kitap olarak yettiği gibi, filozofunun fikir adamının bir ilim, bir tek kitap olarak eline vereceği, okutacağı bir kitap olarak da yeter. Ailenin en mühim, en mukaddes meşgalesi olarak yeter. Cemiyetin ve parlamenterlerin, parlamentonun en mühim meşgalesi olarak yeter. Yeter ama kafa ister, göz ister, kulak ister, deli ise el alem, af buyurun zirzop ise anlamayacaktır bunu parlamenter dahi olsa. Parlamento da olsa. Kur'an cami bir hazine bir kitap olduğu halde kainatı dolduracak hakayı ifade eden büyük bir kütüphane hükmünde mukaddes bir kitaptır. Bu mukaddes kitap karşısında manen serfuru etmeye Allah sizleri muvaffak kılıyor. Camiiyetine Kur'anın her ders, her anlayış, nümaşat ettiğine dair daha belki derslerde misal arz etmiştim. Bir de atlıya atlıya gidiyorum. Bir iki ders daha belki yapma imkanı olur. Biraz şeyler anlatayım diye atlıya atlıya gidiyorum. Her mevzu üzerinde derin duramıyorum. Arzettiğim mukaddime-i darsetim hususlardan birisi de çok az sözle çok manaları ifade etmesi. Bu hususu öylesine derin, öylesine tatlı, öylesine hakikatin ifadesidir ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bir tanesinin bir tek kelimesini değiştirseniz bütün ulvi manaların altüst olduğunu göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cümlesi içindeki kelimelerden bir tanesini çıkarsanız büyük bir noksanlığın, büyük bir boşluğun karşınıza dikildiğini göreceksiniz. O maksadı, maktubu anlatma mevzuunda Ve yine aynı ayete bir tek kelime ilave etseniz kulak tırmalayıcı bir manzara arz ettiğini müşahede edeceksiniz. Mücerret bırakmamak için bir iki ayetten kısa bir iki misal arz edeyim. وَلَكُمْ تِلْقِصَاتِ حَيَةٍ يَا اُلِلَى الْبَحْتِ Kısasta hayat vardır. Anlamayan, duymayan, görmeyen, körlerin, kulaksızların gözüne sokulur. Hırsızlığın, cinanın, adam öldürmenin, ahlaksızlığın, insanlara saldırmanın, cerd etmenin, yaralamanın, önünün neyle alınacağını bilemeyen, bütün körlerin, körleri meydana getiren bütün körlerin, Sağırları meydana getiren bütün sağırların kör gözlerine sağır kulaklarına çiğnüş. Ve ne kumsal hayat? Kısas hayat vardır. İşte cinayetin aynıyla cezalandırılmanda hayat vardır. Kur'an-ı Kerim'in iki kelimeden ibaret olan bu hükmü. Bir kısası hayat, kısas hayat vardır. Arap edip Kur'an'ın nazil olduğu günden bugüne bu ayeti ifade edebilecek cümle aramışlardır. Acaba şunu taklit edebilip de bir cümle vat edebilir miyiz? Ama buna muvaffak olamamışlardır. Ben ortaya attıkları en ton, üç cümleyi size söyleyeyim. Birisi şöyledir bunlardan. قَطْرُ بَعْدِ اِحْيَاءٌ لِلْجَمِعِ İnsanların bazısını öldürmek, cemaati ihya etme demektir. Fil kısası hayat, sözüyle anlatılan iki kelimeden ibaret. Bu sözü anlatabilmek için en kısa söylenen sözlerden birisi budur. Katdur ba'di sehya'unul cemiyye. İnsanların bazısını öldürmek, cemaati ihya'dır. Siz dahi her şeye rağmen, içindeki boşlukları anlıyorsunuz. Ayetin yanında nasıl maskara hale geldiğini anlıyorsunuz. Bir komutanın arş marş emri yanında, bir çocuğun serterice hezeyan ünden arş marş demesi nasıl komik, nasıl küçük düşüyor, öyle nasıl küçük düştüğünü anlıyorsunuz. İkinci cümle şudur. اَكْتِرُ yuk لِيُكْتَلَ katlı. Çok öldürün, katil yapın ki katil önlenmiş olsun. Bunda da boşlukları herhalde hissedersiniz. Ortada ne bir kısas vardır, ne öldürlenin, öldürülmesinin anlatılması vardır. Aksine şu vardır, insanlar içinde durmadan insan öldürün, tek katil önlenmiş olsun. Bu manaları, karışık böyle izdibatlı manaları ifade etmektedir. Ve en tonlusunu edipler şunu söylerler. El-katlu el falil Yeryüzünde adam öldürmeyi nefretme bakımından en gerekli şey yine katildir. Bu da üç kelimeden ibaret. Ben şimdi iki kelimeden ibaret, Kur'an'ın ayetleriyle bunları ve bu en çizini karşılaştırayım, anlayayım. Kur'an iki kelimeyle nasıl binlerce kelimelerini anlatılacak şeyi anlatıyor. Evvela Kur'an-ı Kerim fil kısası hayat diyor. da hayat vardır. İki kelimeyle anlatıyor. Halbuki el katlu el falil katlide üç kelime vardır. Bir bakıma esasen veciz olarak İlkısası il, hayat sözü daha vecizdir. Bir. İkincisi El katlu enfalil katli der. Katil kelimesi tekerrür etmiştir. Bir cümle içinde bir kelime tekerrür etmiştir. Bu tekerrür kulak tırmalamaktadır. Ayrı ayrı ayetlerde bir kelime tekerrür etse belki bu hava olmaz da ama üç kelimeden ibaret bir cümlecik içinde böyle bir kelime tekerrür ederse kulak tırmalar fesahat mukindir bir bozukluk vardır ezada. İki, üçüncüsü, el katlu enfalil katl diyor. Katil için insanların öldürülmesine karşı gerekli en güzel şey, katli yeryüzünden nef gidecek silecek şey yine katildir diyor. Burada insanın kendi kendini katletmesine de bir iltibas vardır. Yani insan birisini öldürürse kendi kendini öldürmeye bir iltibas vardır burada. Halbuki bu mahsurludur. Belki kendi kendini öldürülmemesi gerekmektedir. Hatta insanın hiçbir şey yokken kendi kendini öldürmesi manasına da bir irtibat vardır. Fil kısası ise bu mana yoktur. Çünkü bunun manası şudur. Biri öldürüldüğü zaman, birine bir cel yapıldığı zaman, birine bir tahanda bulunduğu zaman bir şey dürtüldüğü zaman, mukabilinin o adama yapılması demektir. Kısas bu demektir. Bir de böyle bir yanlışlık vardır. Bakın bir başka yanlışlık da şudur. El-katlü enfalil-katli sözünde sadece katli önleyecek şey katildir. Fil-kısası hayatta ise mana çok şumurludur. Kısasta hayat vardır. Onda sadece kısasın öldürme meselesi anlatılmaktadır. Fil-kısası hayatta ise her şey anlatılmaktadır. Birine bıçağın ucuyla dürtsen sana dürtülecek kulağını kessen kulağın kesilecek, burnunu koparsan burnun koparılacak, gözünü çıkarsan gözün çıkarılacak. Ta başkasının gözünü çıkarmayasın. Kısasta hayat vardır. O sana ne yaparsa mukabilini yapacaksın. Bu ise bu umumi mananın sadece öldürme kısmını almıştır ki manayı daratmıştır, yine ifade edememiştir. El katru enfa lil katru sözünde Katil katli nefkeder gibi bir halavesizlik, bir tatsızlık vardır esasen. Bir nefketle manası vardır. Katil vardır, nefketle vardır. Kulağı tırmalamaktadır. Halbuki bir kısası hayatın burada anlatılmak istenen şey esas hayattır. Hukukun temel prensiplerinden olan nefsin muhafaza edilmesi, nefsin muhafaza edilmesi, dinin muhafaza edilmesi, malın muhafaza edilmesi. Burada nefsin muhafaza edilmesi meselesi bahis mevcudur. Yani öldüren öldürürseniz nefis muhafaza edilecek, hayata mazhar kılınacaktır. Burada hayata mazhar, mazhariyet anlatılıyor. El-katli enfalil-katlide ise sadece yeryüzünü bir menfa haline getirme. Nefket mi anlatılıyor, ölüm anlatılıyor, katil anlatılıyor. Edipler bütün çabalamalarına rağmen Buldukları en veciz sözler dedikleri şeylerle dahi Kur'an-ı Kerim'in iki kelimeden ibaret, yarım ayetten ibaret fil kısası hayatın sözünün nazilesini getirememişlerdir. Bu tek ayet aklı başında olanları secdeye davet edecek. Kalkın Kur'an-ı Muczül, Muczül Beyan'ın bu derin, bu kükrü ifadesi karşısında siz de secdeye varın dediğini hissedeceksiniz içinde. Nitekim başka bir ayet münasebetiyle, Kur'an-ı Kerim'de yine başka bir ayet münasebetiyle, فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَاَعْرِدَنِ الْمُشْرِكِينَ Bunun manası da şudur, hakkı, hakikatı, at açık, nikabı satmış olarak, beyan ve izhar ederek, topluluklar karşısında artık onu izhar edeceğin zaman gelmiştir. Onların başlarını çatlatırcasına, Kafalarını tasi edercesine başarısı ağrısı cesina. Onların kalabalıklarında cemaatleri içinde sen Kur'an'ın hakikatlarını ilan et hakikatini bu ayet hasdabü matü şeklinde anlatıyoruz. Art ettiğim şeylerin hepsini anlatacak. Bir devir geçmiş. Hakkı ishar zamanı gelmiş. Artık Allah'ın Kur'an'ın nebiler, nebisinin sallallahu aleyhi ve sellem adının açık seçik olarak anlatılacağı bir devir gelmiş. Bunun için Kur'an, Resul-i şunları istiyor. Sen topluluklarını takip edeceksin, onların üzerine abanacaksın, bir gazı, bir hakim gibi duracaksın. Bütün bunlar var ayetin ruhunda. Hakim gibi duracaksın, sarsılmayacaksın. Sultana dayanan bir prens çok güçlüdür, çok kuvvetlidir. İşte sen olsun, sen benim halifemsin. Bütün bu manalar ifade ediyoruz. Ve meseleleri çok açık, çok beyin, çok zahir olarak anlatacaksın. Anlatırken belki baş ağırtmayan senin meselelerinden onların başı ağıracaktır. Başlarını çatlatırcasını anlatacaksın. Başlarını yaracaksın ve kıracaksın. Bu meseleyi, bütün bu meseleleri anlatmak için iki kelime seçiliyor. فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ Seda' kelimesi bir yönüyle baş ağırtmaya denir. Bir yönüyle açma altındakini çıkarmaya denir, bir yönüyle ishara denir, bir yönüyle lügatlarda, kamuslarda var, bir yönüyle halkın içinde hakikatı açık haykırmaya denir, bir yönüyle kayyum gibi bir meselenin başına dikinme hakimiyetini ilan etmeye denir, bir yönüyle onların üzerine abanlığa denir, bir yönüyle onların başı ağırmayacak bir mesele dahi olsa başlarını ağırtırcasını anlatmaya denir. İşte umum bu meseleleri ifade etmek için iki kelime, فَاسْتَعْ بِمَا Hem Emrolunduğun şey, şeyi anlat. Belki sen sana ait meseleler olsaydı, sen kendi hissiyatını terennüm etseydin, insan olan insanın başı ağarabilirdi. Fakat sen Allah'ın emrettiği şeyleri anlatıyorsun. Sen de en az onlar gibi memursun, بِمَا تُعْمَرُ Memursun. Sen nasıl Allah'ın memurusun? Onlar da senin memurundur. Nasıl Allah sana emrediyor? Sen de onları öyle emredeceksin. Bütün bu hakikatlerle beraber. فَاسْتَعْبِمَا تُؤْمَرِ ayet-i kerimesinin, bu iki kelimenin anlattığı manalar çok derin, çok kötü olduğundan, Bedevi şairi bu ayeti duyduğunda hemen secdeye kapanıverin. فَاسْتَعْبِمَا تُؤْمَرِ Hemen yanına koştular onun, sen Müslüman mı oldun dediler. Hayır dedi, şu ayetin belatına secde ettim. Çepeçevre beni sardı adeta, sesim soluğum kesildi. Bu kadar derin hakikatları iki kelimeyle ifade etmek beşer için mümkün değildir. Ben bu belata secde ettim, ifadedeki bu ihtişama bu saltanata secde ettim dediğini duyacaksınız. فَاسْتَعْبِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِدَنِ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerden de kat'i alaka et. Artık sen kendi yolunun adamı oldun. Kendi yönteminin adamı ol. Sana ait hakikatleri anlat. Başkalarının dalalet ve küfranıyla meşgul olma. Sen nur yolunun yolcusu ol. Etrafı en var saçmaya çalış. Zulmatlı ve zulümlü yollardan vahisler yapma. Çirkindir onlar. Kendileri gibi kulaklarda da çirkin manalar, çirkin sesler, çirkin havalar, çirkin edalar bırakırlar ayetin sonuyla da bu fezzekeyi yapıyor Nebiler, Nebis sallallahu sellem, bir yol gösteriyor. Derin Kur'an'ın derinliğini inmeye Allah bizleri muvaffak kılsın. Ben başladığım günden bugüne altı ders halinde buraya kadar arz ettim. Daha kendi planıma göre tespit ettiğim hususların Belki onda birini arz etmedim. Mevla nasip eder mi etmez mi onu da bilemiyorum. Ettiği kadar ama size arz etmeyi söz verdiğim için ettiği kadar arz edeceğim inşallah Teala. Ne kadar konuştuğunu da bilemiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kur'an'ın cemaati içine bize ilhak eylesin. İç ve dışımızı onun bahar havasıyla tezgin duyuruz. Şu perde perde karanlıklar altında, altında dalga, üstünde dalga, dalga üstünde karanlıklar. Küfrün, dalaletin, zulümün, zulümatın her türlü karanlıkları altında perişan sergerdan dolaşan neslimizi, nesli hazırı Cenab-ı Kur'an'ın sahiline, imanın sahiline, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahiline emin eman içinde çıkmaya muvaffak kızın. allah teala tealal